Hz. İbrahim ve Musa'da iyice gelenekselleşen bu anlayış, Hazreti Muhammed'de neredeyse Kur'an'a hakim olan ana teorik varsayımdır. Hazreti Muhammed'in en büyük Tanrı katkısı, Tanrı'nın birliği, görünmezliği ama her yeri görebilirliği, ulaşmadığı yerin olamayacağı, hem Rahman hem cezalandıran olduğu, asla ortak kabul etmediği ve buna benzer biçiminde 99 silahla silahlandırıp kemale erdirmesidir. Burada da karşımıza çıkan devlet kurumunun soyutlaşma derinliğidir. Ne kadar kurumsallık o kadar soyut tanrısallığa denk gelmektedir. Hazreti İsa ve Hz. Muhammed öncesi peygamberler daha çok köleci toplum koşullarında muhalefet yürütüp çok sınırlı olarak kendi siyasi sistemlerini bir nevi kabile yönetimi kısa süreli devletçikler kurmuşlarsa da son iki peygamber aslında feodal devletin çıkışına zemin hazırlamışlardır. Daha doğrusu büyük mücadeleleri amaçlarına tam uygun düşmese de daha geniş bir uzlaşma olarak peodal devlet kurumunun temeline oturtulmuştur. Tek tanrılı dinler daha genişlemiş orta sınıf gerçekliğine denk düşmektedir. Tanrı krallık dinleri ataerkil ve köleci devletin doğuş süreçlerine denk düşerken kabileler halinde neolitik koşullarda ve yine aşağı sınıfların varlık koşullarında kişisel tanrılık ve çok tanrılılık, ...denk düşmektedir. Tanrısallığın gelişen toplumsal kimlik ve iradenin... ...kolektif soyut ifadesi olduğunu... ...hiç akıldan çıkarmadan... ...ilahiyatla toplum ve siyaset arasındaki ilişkiyi... ...daha iyi kavrayabiliriz. Orta çağdaki Orta Doğu devleti... ...orta sınıfı da kapsamına alırken... ...despotik karakterinde ciddi bir değişim gözlenmemektedir. Kralın yeni ünvanı sultanlık... ...iktidarın şahısla temsilidir... ...sultanı Tanrı'dan başka bağlayan bir irade yoktur. Tanrı emirlerini yorumlayan ilmiyet sınıfı... ...kapı kulunun bir kategorisidir. Kendileri sultanın iradesinden başka bir şeyi temsil etmemektedir. Devlet üst toplumu kendini anlayış ve ahlak olarak... ...topluma ezici bir biçimde egemen kılmıştır. Kent üzerinde varlığını daha güçlü yaşatan devlet... ...kırsal alanda da yaygınlaşmıştır. Hem İslamlık hem Hristiyanlıkta... Orta Çağ Devleti en güçlü dönemini yaşamıştır. İlk Çağ Köleliği'nin yozlaşmış en son biçimleri olan Sasani ve Bizans İmparatorluğunda sonra 6. ve 7. yüzyıllarda Feodalizme doğru bir geçiş süreci yaşanmıştır. İslam Devleti belki de Feodalizme en radikal ve sert haliyle çıkış yapan devletlerin başında gelmektedir. Orta Doğu kültürünün yeni bir aşaması olarak da değerlendirilebilir. En güçlü temsil dönemlerini Emevi, Abbasi ve Selçuklu Türklerinde bulan Arap İslam devleti Moğolların doğudan, Haçlıların batıdan saldırısıyla önemli oranda gücünü yitirmiştir. Eyyubi hanedanlığının 1250'lerde dağılmasıyla duraklama dönemine girilmiştir. Osmanlıları yarı Bizans, yarı İslam devleti olarak görmek daha gerçekçidir. İki devletin de feodal özellikleri Osmanlı'da bütünleşmiştir. Despotizmin en katı biçimini uygulayan her iki devlet feodal toplumun çöküşünü durdurmak için büyük çaba harcamakla birlikte daha taze bir güç olan Osmanlılar geniş uzlaşmalarla ömürlerine en çok uzatan son Orta Doğu devleti olarak tamamlamıştır. Çin, Hint ve Avrupa'da da benzer süreçlerine tanık olduğumuz feodal devlet demokrasiye yabancıdır. Halkların bu dönemdeki sloganı bu dünyada en büyük saadet devletten uzak yaşamaktır, biçimindedir. Devlet toplum yabancılaşması, dinin tüm uzlaştırıcı çabalarına rağmen devam etmiştir. Etnisite ve sapkın, mezhepler, komünal ve demokratik duruşun en son sığınakları olarak, dağda, çölde, manastır ve dergahlarda, varlıklarını büyük zorluklar pahasına devam ettirmişlerdir. Devlet asiliği daha çok bu toplumlara özgü olup direnişçilik bir yaşam tarzı olarak varlık bulmuştur. Ortadoğu uygarlığında devleti tanımlamaya çalışırken hedefimiz bugüne ışık tutmaktır. Batı uygarlığında devletin varoluşu köken olarak Ortadoğu'ya bağlı olmasına karşılık süreç içinde kendini ayrıştırmıştır. Atina ve İSparta dönemindeki devletle başlayan bu ayrışma Helenizmle Roma'ya taşınmıştır. Tanrı krallık iddiası Hayli zayıflamış olarak devam etmiştir. Konstantin'in Hristiyanlığı kabulü ise ayrışma tamamlanmıştır. Tanrı'nın bin yıllık devleti iddiası eski bir Orta Doğu mahşer söylencesinin devamıdır. Orta Doğu formuna göre daha dünyelidir. Devlet kutsallığı derinleştirilememiştir. Devlete karşı kavimler göçünün ezici darbeleri altında Roma İmparatorluğu çökerken... ...var olan saygınlığını daha da yitirmiştir. Devleti daha az tanımış Germen boyları devletin dünyevi yüzünün açığa çıkmasında önemli roller oynamıştır. Roma İmparatorluğundan devraldıkları devleti... ...orta çağda her ne kadar Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu adı altında canlandırmak istemişlerse de... ...kent devletçitleri ve monarşik krallıklar tanrısal zırhlarından iyice boşalmışlardır. Devletin niteliği daha çok kavranmaya başladıkça... ...halkların ve ulusların demokratik ve ulusal nitelik taşıyan siyasi oluşumları devreye girmiştir. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri devletin layık niteliğini egemen kılmada daha da ileri gitmişlerdir. Anayasalarla sınırlama artık despotik devleti tarihe gömmüştür. Orta Doğu'da ise devlet egemenliğinde bu tür değişimler yaşanmadığı gibi... ...daha da tutuculaşma ve gerileme sürecine girmiştir. Osmanlı ve İran Devleti'nin tüm yaptıkları yükselen Batı Devletleri karşısında son savunmalarla varlıklarını biraz daha sürdürmektir. Orta Doğu Devleti dağılırken Batı Devleti'nin sömürgeciliği ise tam yerleşmekten uzaktır. 19. ve 20. yüzyıl Orta Doğu için kriz dönemini ifade eder. Yarı ve yeni sömürgecilik olarak nitelendirilebilecek bu yüzyıllardaki siyasi oluşumların dünyanın diğer alanlarından farklı bazı yanları vardır. Kısa tarihsel tanımlama bu farkları açığa vurmaktadır. Özellikle toplumla devlet arasındaki ilişkinin değişime karşı son derece dirençli olması krizden kısa süreli çıkışlara imkan vermemektedir. Ne kapitalist devletin formlarını hızlı özümseyecek koşullar vardır ne de kendi geleneğinin hızla dağılması söz konusudur. Toplumsal gelenek her iki tür gelişmeye de yanıt verebilecek yaratıcı dinamikleri taşımamaktadır. Daha doğrusu geleneğin gücü toplumsal tabanda ta Neolitik dönemden beri adeta yere çakılmış olduğundan kolayca kendine gelememektedir. İşbirlikçiliği aşmayan üst tabaka girişimleri ise topluma mal edilmekten, onu çözmekten çok uzaktır. Batı tarzı gelişme yoluna girmek için ne Amerika türü ne Pasifik-Japonya türü Gerçekleştirilebilir. Burada engel sadece İslami kalıplar değildir. Bir bütün olarak uygarlık değerleri dirençlidir. Neolitik toplum değerlerinden tutalım Sümer ve Mısır kölelik değerlerine, İslami değerlerden tutalım çok zengin etnik değerlere kadar bir karmaşa hüküm sürmektedir. Orta Doğu uygarlığı dönüşüm için kolay yabancı aşı kabul etmez. Biraz da yaşlanmış bir ağacın aşı kaldıramaması gibi. Yeni için ya eski ağacı tümüyle devireceksin ya da bir aşı türü bulacaksın. Her ikisi de olmuyor. İlk aşı denemesini 1900'lerde Jön Türk ve Kemaliz Türkiye yapmak istedi. Tıpkı real sosyalizmin tutmaması gibi batı aşısının iyice milliyetçilik sosuna bandırılmış hali de aradan 80 yıl geçmiş olmasına rağmen tutmuş olmaktan uzaktır. İran, Afganistan şahlıkları modernist şehre takınınca Hızla yıkılmaktan kurtulamamıştır. Arap milliyetçiliği ise can çekişmektedir. Irak'ta yaşadığı durum cenazesinin bile kaldırılmasının ne kadar güç olduğunu kanıtlamaktadır. Siyonist İsrail milliyetçiliği de benzer bir konumda olup İsrail-Filistin sorununu tam bir vahşete dönüştürmüştür. Radikal ve yeniden İslam'a sarılış ise kapitalizmin en büyük küresel hamlesine karşı umutsuzluğun doğduğu intihar eğilim ve çırpınışlarından başka bir anlama gelmemektedir. Farklı bir gücü ve çözüm ortaya çıkarması söz konusu olamamaktadır. Ana kavramlarda kısa bir tarih özeti bile Orta Doğu sorunlarının temelinde devlet olgusunun yattığını göstermektedir. Batı uygarlığı, Orta Doğu kökenli devlet muammasını çözmek için büyük mücadeleler verdi. Rönesans bir yanı ile devlet üzerindeki ideolojik örtüyü kaldırdı. Zihniyet devrimi ile mitolojik ve dini zırhları paramparça etti. Gerçeğin daha çıplak görünmesini sağladı. Reformasyon, aynı devletin kilisece savunulan Tanrı devlet ideolojisi ve bürokrasisinin dokunulmazlık ve bütünlüğünü parçaladı. Toplum üzerindeki korku saltanatını kaldırdı. Herkesin kendi inanç tarzını özgürce tanımlayabilmesine yol açtı. Orta Doğu'da ise tersine, mütezile ve benzeri anlayışlar saf dışı edildi. Dinsel saltanatın yıkılması, düşünce ve inanç şürriyetini hızlandırdı. Aydınlanma süreci gelişmeleri boyutlandırarak kitlelere taşıdı. Objektif olarak her üç eğilim, devlet etrafındaki dokunulmazlık sırhını parçalarken... ...toplumun demokratik gücünün önünü açtı. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri... ...klasik devleti parçalayıp... ...hem ideolojik hem bürokratik yenilenmesine yol açtı. Anayasa ve insan hakları ile... ...sınırlarını daraltıp toplumsal güçlerin inisiyatifini hızlandırdı. Böylece 19. ve 20. yüzyıldaki... ...büyük uygarlıksal gelişmeler yaşandı. Orta Doğu'da ise süreç bu yüzyıllarda tersini işledi. Baştan beri devletin... Toplumun genel güvenlik ve kamusal yarar gereksinimleri kötüye kullanıp, gaspçı bir savaşçı iktidar kliği olarak kendilerini örgütleyen güçler, korkunç bir çabayla kendilerini tümüyle egemen kıldılar. Tümüyle despotikleşen devlet, toplumun sırtına bir kene gibi yapıştı. 15. yüzyıl sonrası bu sürecin trajik öyküsüdür. Batı, Magna Carta'dan modern anayasalara doğru tırmanırken, Orta Doğu ve Tüm Doğu, despotizmin envai türlerini geliştirdi. Osmanlı'da oyun çoktur, halkçı özdeyişi bu dönemden kalmadır. Bu dünyada en büyük saadet devletin uzanda yaşamaktır deyişi de bu gerçeği yansıtır. Orta Doğu toplumu, Orta Doğu devletinin elinde kız kıvrak bağlanmış bir av nesnesi gibidir. En ufak bir tüylenme işareti yolunmasını da beraberinde getirir. Devletin değil, yasal, anayasal sınırlanması... ...dinazorlaşması gelişir. İçte topluma, dışta batıya karşı daha da büzülerek tutuculaşan... ...Orta Doğu Devleti'nin 20. yüzyıldaki milliyetçi kılıfla... ...kendini örtmesi, problemlerin daha da ağırlaşmasına yol açtı. Milliyetçilikle, sınırlı bazı reformlarla... ...küçük bir azınlık, devlet desteğiyle modernleşirken... ...toplumdaki taassup, gerilik... ...adeta mekan ve zaman dışı... ...en hastalıklı, alık, uçuk... ...bir zihniyet yarattı. Geleneksellik tüm kutsallığını... ...yitirirken, çağdaşlık... ...ancak devlet etrafında... ...objektif ajan bir tabakayı oluşturdu. Orta Doğu Devleti... ...tümüyle çözülmedi. Karakterinden beklenen ajanlık kurumuna... ...yanıt verdi. Batı, bunu... ...kısa vadeli çıkarları için yeterli gördüğünden... ...yıkılmasını istemedi. Bıraksa, kendi halinde yıkılacak olan... Osmanlı ve İran monarşilerini özel dengelerle 200 yıl boyunca ayakta tuttu. Batıda egemen hale gelen kapitalist sistemin... ...dünya çapında geliştirdiği komprador kapitalizmi de... ...bu ajanlaşmanın ekonomik temeli için idealdi. Fakat toplumun hiçbir problemi değil çözümlenmek, görülmek bile istenmedi. Adeta Tanrı Kral Devleti'nin çağdaş bir versiyonu yaşandı. Batıdan aldan askeri teknik güç... Orta Doğu Devleti için bir can simidiydi. Onunla kendini toplumuna karşı rahatlıkla ayakta tutabilirdi. Efendileri de arkasında oldukça savaşçı iktidar kliğinin ömrünü uzatması zor değildi. Kapitalist sistemin yedek parçaları olan real sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş mezhepleriyle cilalandıkça kendini daha da sağlama alınmış sayabilirdi. Sözde reform olarak değerlendirilen bu süreç, 1990'larda, Real Sosyalizmin çözülüşüyle hızlanan kapitalist-emperyalist küreselciliğin genel kriz kaosu karşısında tel tel dökülmeye başladı. ABD önderliğindeki kaos, imparatorluğu bu yapılarla yürüyemez. Bu sistemin mantığına terstir. Sistem karı ve güvenliği esas alırken Orta Doğu Devleti yeni durumda her iki işlevi de adeta dinamitleme sürecine soktu. Orta Doğu Devleti demek güvenliksiz ve boş masrafçılık demektir halk yığınlarından kopması, güvensizlik ve masrafçılığı katlanılamaz boyutlara taşıdı. Üstten küresel kapitalizmin, alttan Neolitik'ten beri biriken sorunlarla boğuşan halkların talepleri karşısında, despotizmin bu yamalı bohça ve cilalanmış biçimiyle yanıt oluşturabilmek çok zordur.